Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah inahmeduhu ve nesta'inuhu ve nesta'ufiruhu ve nevuzu billahi min şururi anfusina ve min seyyati amalina men yehdihillah fela mutlala ve men yudlil fela hadiyala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 Veman yarşu an zikri el Rahman, nukayd lehü şeytan, fəhu lehü karin. Sada k Allahu Al Azim. Ve Kâl Allahu Taala fi ayetin öhra ista uzbilla, fi zâkarat el Kur'an, fista uzbillahi min Okumuş olduğum ilk Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak kim Rahman'ı Rahman zikretmekten gafil olursa şeytan onun yakın bir dostu, arkadaşı olur. Buyurulur. İkinci okuduğum Nahl Suresi 98. Ayette Kur'an okumaya başladığın zaman şey, şeytanın şerrinden, kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın buyuruluyor. Üçüncü okuduğum ayette de Alak suresi ilk ayeti Rabbinin ismiyle e, yaratan Rabbinin ismiyle oku deniliyor. Geçen hafta hatırlanacağı üzere e, İslam'ın şiarları dediğimiz namazda ve namaz gibi diğer Allah'a yakın olmak için yaptığımız işlerde sık sık tekrar ettiğimiz kelimeleri, ifadeleri, dinin mübarek saydığı, önemli saydığı kavramları gündeme getirmeye başlamıştık. Özellikle namazlarda okuduğumuz duaları ve ayetleri hatırlayalım. Oradaki şiarları niye söylüyoruz? bir bilinç oluşsun ve namazımızı da şuurlu bir şekilde eda edelim demiştik. Geçen hafta Allahu Ekber ifadesini izah etmeye gayret etmiştim. Şimdi eûz Besmele e, ki e, tekbirden sonra e, namaza başlarken Evuzu Besmele ile başlıyoruz. Onlar üzerinde biraz duracağım. Evet. Besmele e, ee, İslam'ın anahtarı gibidir, ee, bir giriştir. Yaptığımız herhangi bir e, amele, işe. Malum, Rahman Rahim Allah'ın ismiyle e, demektir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın merhametiyle ilgili iki sıfatını, e, biri dünyada mümin olsun, kafir olsun, her insana, her yaratığa Allah'ın merhametiyle lütuf ve nimetlerde bulunacağı, ikincisinin de ahirette sadece müminlere rahmetiyle muamele edeceği rahim ifadesi kullanılır. Ama aynı zamanda her ikisi de dünyaya ve ahirete yönelik de değerlendirilir. Yani lütfu, rahmeti, merhameti bol olan Allah'ın adı ile diyoruz ki bizim de hem Allah'ın rahmetine merhametine bir güvenimiz olsun hem de Allah'ın rahmetini değerlendirerek kendimizde diğer insanlara yarattıklara merhametle muamele edelim yaptığımız işi rahmet ve merhametle eda edelim anlamında değerlendiriyoruz. Bir Müslüman yaptığı işe Allah'ın adıyla başlar, söylediği söze Allah'ın adıyla başlar. Allah'ın ismiyle ve izniyle bir nevi değerlendirilmiş olur. Yani Allah'tan izin istemiş olur bir kimse. Haram bir işe besmele çekilemeyeceğinden meşru bir iş yapar ve Allah'ın adını anarak yaptığı işi bir bilinçle yaptığını, Allah'ın yasakladığından bir şey yapmadığını ve Allah'ın yardımını talep ettiğini Besmele ile göstermiş olur. Yine evuzu çekerek ki bazı yerlerde evuzu çekmek de e, istenir. Kur'an okunduğu zaman tuvalet veya banyoya girildiği zaman evuzu çekilmesi tavsiye edilen husustur kovulmuş şeytandan e, Allah'a sığınırım demek. E, yüce olan Allah'ın adıyla başlama ve e, şeytanın şerrinden Allah'a sığınma. Avuzu besmele deriz buna. İstiaze ve besmele. E, her eylem, her duygu, her düşünce Allah'ın dediğine, e, onun iznine göre olmalı. Allah'ın adıyla başlamak bunlara O'nun izin verdiği çerçevede yön çizmek demektir. Allah'ın adıyla, yani izniyle demek, e, O'nun e, haberi olmadan zaten hiçbir şey yapılamayacağını, O'nun yardımını talep etmenin, e, o işi daha güzel, daha sağlam yapmak anlamına geldiğini itiraf etmek ve Allah'ı yaptığımız işe karıştırmak, müdahale etmek et, etmesine rıza göstermek demektir. Yani bu anlamıyla besmele bir hayat tarzıdır, bir yaşayış biçimidir. Bir hayatı Müslümanca yorumlamadır. Gözlerimizin gördüğü dünyayı Allah'tan gelen ilahi vahye göre tansim etmeye çalışmaktır besmele. Evet, Eûzu ile birlikte değerlendirdiğimizde işte şeytanın önce lanetlenmiş, kovulmuş, taşlanmış bir varlık olduğunu, ondan Allah'a sığınmamız icap ettiğini kabul etmek. Şeytan derken hem cinlerden olan şeytan hem de insanlardan olan şeytanı beraber ne yaparız? Suçlarız ve her ikisinin şerrinden de Allah'a sığınmış oluruz. Kur'an-ı Kerim malum şeytanların aynı zamanda insanlardan da olduğunu, hatta en son ayetin minel cinneti ve nas cinlerden ve insanlardan olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınılması gerektiğini ifade eder. E, tabii şeytan nereden kovulmuştu? Cennetten kovulmuştu. İçin kovulmuştu? Allah'a isyan ettiği, itaatsizlikte bulunduğu, kibirlendiği için e, kovulmuştu. E, kimler, kimlerle beraber yeryüzüne indi? İşte Adem ve Havva ile. E, ne, şeytanın görevi ve Allah'tan istediği izin neydi? E, insanoğluna sağından, solundan, önünden, arkasından yaklaşıp onu sıratı müstakimden saptırmaya çalışmak. Ee, ne zamana kadar sürecekti bu mücadele? Tabii ki kıyamete kadar, imtihanımız bitinceye kadar. Dolayısıyla Rabbimiz bize düşmanımızı tanıtıyor ve canlı bir sahne olarak Adem ile Havva'nın yasak ağaçtan yemesi, şeytanın vesvese vermesi, şeytanla Allah'ın diyaloğu ve onun e, lanet edilmesi gözümüzün önüne çok canlı bir tablo olarak geliyor. Kur'an bu şekilde bizim düşmanımızı unutmamamız icap ettiğini hatırlatıyor. Besmele konusu hem nüzul sırasında ilk inen ayette besmele vurgulanır. Rabbinin Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani besmele çekerek. Hem de musaf tertibiyle Fatiha'nın ilk ayeti, Bismillahirrahmanirrahim'dir. Ee, Kur'an'a başlarken yine besmele çekerek başlıyoruz. Kur'an okunurken evuzu çekmemiz istenir. Niye çekeriz? Çünkü şeytani düşüncelerden Kur'an'ın Kur'an'ın anlamından uzak veya onu çarpıtarak kendimizin yanlış şekilde anlamaya kalkmamızdan Allah'a sığınırız. Ee, yani Kur'an'ı Allah'ın muradına uygun şekilde anlamaya çalışmak için ilahi yardıma ihtiyacımız olduğunu göstermiş oluruz. Bir işe Allah'ın adıyla başlamakla şunları yapmış oluyoruz. Yapılan işin Allah'tan yardım dileyerek yapmamız gerektiğini hatırlıyor ve ona göre davranıyoruz. İki, Allah'ı yücelterek başladığımızda o iş Allah Allah için yapılmış oluyor. Bir ibadete dönüşüyor. Üç, yine şeytanın ivasına karşı direnme bilinci ortaya konuluyor. Dört, her işe besmele ile başlamak hayatı anlamlandırıyor. Allah'ın sözünü toplum hayatının dışına iten layık anlayış kökten reddedilmiş oluyor. Besmele'nin Rahman Rahim isimleriyle beraber kullanıldığını hesaba katarak bunların müşriklerin e, kabul etmediği e, isimler olduğunu e, peygamberimizin anlattığı Allah'la e, müşriklerin inandığı Allah inancı arasında ciddi farklar olduğunu e, bu ifadelerle yeniden gündemleştiriyoruz yani bugünkü toplumun Allah inancının Besmele'deki Esma ile de zıtlaştığını ve onların farklı bir Tanrı'ya yer yer inandığını düşünmüş, değerlendirmiş oluyoruz İslam kültüründe bir işe, bir söze başlarken üç ifade başlangıç olarak vurgulanır, buna Besmele Hamdele ve Salvele deriz Besmele Bismillahirrahmanirrahim Hamdele Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salvele de Vessalatu Vesselamu Hala Resulina Muhammedin Ve Alihi ve Sahbihi Ecmain veya benzeri ifadedir. Evet yani Allah'ın adını anıyoruz. Allah'ı övgüyle, hamd başlıyoruz ve Peygamber'e de dua etmiş, ona salavat getirmiş oluyoruz. Her üçü de Kur'an'da kullanılmış ve emredilmiştir. Besmele düşmanı dışlama simgeleri olarak görülebilir. Euzu Besmele'de bir yönüyle şeytandan Allah'a sığınma, şeytanı düşman bilme ve şeytan gibi tağutları, şeytanlaşmış zihniyetleri bizim yolumuzdan uzaklaştırma riskleri olan onlara tavır alınması gereken düşmanlar olarak tanımaması icap ettiğini ikinci olarak da düşmanları bildiğimiz gibi dostumuzu da bize yardım edecek zatı da tanımak onun da ancak Rahman Rahim olan Allah olduğunu esas dostun o olduğunu, onun emirlerinin vahyinin bizim hayatımıza anlam katacağını kabul etmek ikisi beraber değerlendirilmesi gereken husustur. Euzü Besmelek Müslüman insan için şeytana ve taifesine ve şeytanın dostlarına karşı bir uyanıklık ifadesidir. Sanki ona karşı dilinde ve gönlünde taşıdığı bir silah gibidir Allah'ın yardımıyla bu istiaze bilinci eûz ifadesi bir hicrettir, şeytani özelliklerden rahmani vasıflara basit geçici ve hayvani olduğu kadar şeytani zevklerden sonu acıyla bitecek yapay duygulardan şeytani sanal lezzetlerden ebedi saadetlere hicret anlamına gelir. Kul ne yaparsa yapsın Allah'ın dilemesi ve yardımı olmadan hiçbir şey olmaz. Öyleyse O'nun yardımına müstahak olarak O'ndan istemeliyiz. O'nun adıyla, O'nun izniyle yaptığımız işi yapmalıyız. Şeytandan Allah'a sığınan, şeytani özellik ve vasıflardan Allah'a sığınmış demektir. Şeytan, azgın ve haktan uzak olan demektir. Azgınlıktan ve hakka uzak olmaktan kurtulmak, gerçek kul olmaya, hakkın adamı olmaya çalışmak, işte bu istiaze bilincinin bize verdiği bir kazançtır. Tuvalete girerken şeytandan korunmak için evuzu çekmeliyiz de, televizyonun düğmesini açarken, internete girerken, eûz'ü kapatırken de en azından istiğfar çekmeli değil miyiz? Yani şeytanların bulunduğu yerlerin günümüzde biraz daha bizimle irtibatını hesaba katmalıyız. Caddeye, çarşıya, dolmuşa adım atarken, iş başında, aş başında, gafletle geçen dakikalar, saatler, hatta günler içindeki tüm şerlerden, istiazedeki sığınak dışında kimin kalesine sığınabiliriz? Kur'an okurken istiaza gerekir de, beşeri kitaplar, gazeteler, dergiler okunurken, şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak gerekmez mi? Okul kitapları okunurken hiç üzerlerinde besmele yazmaz. Kimse de evuzu besmele çekmez. Esas o kitaplarda insanı şeytana yaklaştırabilecek, rahmani özelliklerden insanı uzaklaştıracak hususlar var. İşte evuzu besmele bilinci bizi uyanık olmaya paka karıştırılan batılları tanıyıp onlardan uzaklaşmaya götürmelidir. İstihaze Müslüman için şeytana ve şeytanın dostlarına karşı uyanıklık ifadesi olmakta, mümin için sanki düşmana karşı her an hazır olma, savaşa hazır olma gibi anlayışı vermekte. Allah'ı tek Rab, tek Melik, tek ilah kabul ederek, ona sığınanlara Allah'ın yardımının erişeceğini unutmamak gerekiyor. Besmele her şeyden önce laik mantığı reddetmektir, protesto etmektir. Bir mümin her davranışının, her eyleminin başına Besmele'yi yerleştirmekle layıklığa en büyük protestoyu yapmış olur. Besmele insanın Allah'la iş yapması, Allah'ı tüm davranışlarına müdahale etme hakkı olan bir Zat olarak görmesi demektir. Dolayısıyla Besmele, ateizmi, materyalizmi, kemalizmi, laikliği reddetmektir. Bu manada Besmele, İslami dünya görüşünün anahtarı gibidir. Laik dünya görüşü, Besmelesiz, Allahsız, Allah'ın Allah'la bağı olmayan bir davranış, bir yaşayış tarzıdır. Laiklik aslında dinsizlik demek değildir. Laiklik çok dinlilik demektir. Yani evinde başka, camide başka, sokakta, çarşıda, kanunlar karşısında başka türlü olmak demektir laiklik. Layık olmakla olmamak arasındaki fark besmeleli olmakla olmamak arasında ki fark kadardır. Besmeleli yapılan iş, meşruiyetini Allah'tan alır ve meşru işlere ancak besmele çekilir. Besmelesiz işlerse şeytana layıktır. Besmelesizlik demek olan layıklık, aynı zamanda şeytani bir dünya görüşüdür. Bunun için Allah Resulü eylemine, Allah'ın adıyla diye başlayarak bu sapkınlığı mahkum etmiştir. Besmele şuuru bize şu tür anlayışları da kazandırır. Müslümanın her işi Allah'ın adıyla ve onun emir ve müsaadeleri doğrultusunda olmalı. Müslümanın her işinde evvela Allah, evvel Allah olmalı. Yani mümin başlayacağı işi yapıp yapmama konusunda önce Allah'a danışmalı. Harama besmele çekilmeyeceği için besmele çekemeyeceğimiz hiçbir işe girişmemeliyiz. Küllü emrin lem de bil besmele fe ebter. Herhangi bir iş besmelesiz yapılırsa o işin sonu kesiktir, ebterdir, bereketsiz olmaya mahkumdur. Hadisinden de anlıyoruz ki besmelesizler ve onların düzenleri sonu kesik olacak, devrilip yıkılmaya mahkum olacaktır. Evet, kesilirken besmele çekilmeyen her hayvan murdar kabul edilir. Kasten besmele çekilmezse. besmeleyle ile ve besmele doğrultusunda olmayan her düşünce, fikir ve iş e, murdar kabul edilmelidir. Besmele Allah'tan yardım dilemektir. Allah ise ancak kendi yolunda olanlara yardım eder. Besmeleyle yapılan iş kendi adımıza yapılsa da Allah adına, Allah'ın ismiyle yapıldığı için Allah'tan yardım dileyerek yaptığımızı ve o yaptığımız işin bir ibadet seviyesine yükseldiğini değerlendiririz. Evet. O yüzden besmeleyle yapılan her hayırlı iş, ibadet sevabına ulaştırır. Besmeleyi çoğaltalım ki günah olmayan her işe besmele ile başlamış olalım işimizin Allah'ın yardımına muhatap olmasına vesile olmuş olsun besmele besmeleli olalım ki Allah'ın yardımı bizi devamlı bulsun İnşallah bu konuyu günlük hayatımızda sık sık hatırlar ve Allah'ın adıyla Allah'ın adıyla yapılacak şeyleri onun adıyla yapmaya çalışırız. Allah'ın yardımına muhatap olacak güzel faaliyetler yapmış oluruz. Ela inne ahsenel kelam ve eblağannizam Kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve iza kur'el kur'an festem'u leh ve ansıtu leallekum turhamun Aüz bıllahi min Şeytanir Rajeem. Bismillahi r-Rahmani r